İzlediğiniz Kainat bugün 25 Ocak Cuma, yıl 2003, 2013 pardon, ay 1 gün 25 Kasım 79 1434 Hicri Rebbiyevbel 13, 1428 Rumi Ocak 12 Fırtına soğuk Günün Tarihi 51 yıl önce bugün 25 Ocak 1962'de Ahmet Hamdi Tanpınar vefat etti. Son çağ edebiyatımızın şair ve yazarı Ahmet Tanpınar, İstanbul'da doğmuştu. Kova Burcu'nda doğanlar, 22 Ocak 19 Şubat. Grubunuz hava. Burcunuzun türü sabit. Üstün yeteneğiniz sağduyu. Özelliğiniz işbirliği, yardımlaşma. Emeliniz ilerlemeyi sağlayacak imkanlar yaratmak. Amacınız yükselmek, başkalarına yardım etmek. Uğurlu gününüz pazar... Uğurlu sayınız dört ve sekiz. Uğurlu taşınız ametist ve yeşim. Uğurlu renkleriniz koyu mavi, lacivert. Uğurlu çiçekleriniz zerrin, hercai menekşe, kar topu, kır çiçekleri. Uğurlu müziğiniz modern eserler. Yemek listesi gün yirmi beş. Pirinç çorbası, etli lahana dolması, zeytinyağlı havuç ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takvimi. they went to? Red Red. Merhaba herkes. Açık Kadyo Burası 94.9 AçıkKadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son açık gazetesi bu. Umar Madracan Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Hang on Sloopy adlı parçayla açılışımızı yaptık. La McCoy's grubu söylüyor. O gruptan Ronnie Brandon 1946'da bugün 25 Ocak'ta doğmuştu. Onun için çaldığımız bir parçaydı güne de insanın nispeten iyi başlamasına yol açabilir diye düşünülebilir. Ama biraz sonra bu fikrimizi siz de değiştirdiğimizi göreceksiniz. Çünkü haberler çok parlak gibi değil. Ama kapatmayın gene de diyoruz radyoları ve bilgisayarları. Bu arada tarihte neler olduğuna da kısaca bakarsak 1996'da Bill Bailey Amerika Birleşik Devletleri'nde son asılan, asılarak idam edilen kişi olmuş. Tabi bu yanlışlıkla idamların sonu olduğu anlamına gelmesin yanlış anlaşılmasın sadece teknolojik bir gelişmeyle elektrikli iskemle ve daha sonra da zehirli iğneye geçildi. Asmayı kaldırdılar sadece yoksa pek çok eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nin idem cezası uygulanıyor. Geçenlerde Başbakan'ın da hatırlattığı gibi. 2006'da bugün ilk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi olmuş ve 10 yıllık mutlak el fetih hakimiyetine son vermiş. İsmail Haniye'de 19 Şubat'ta başbakan oluyor fakat İsrail e, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durduruyor. durduruyor. İsrail'in dışında bölgede seçimle iktidara gelen tek ülke değiştiren tek ülke Filistin ama bunu İsrail yeterli uygun bulmuyor ve terörist olarak nitelendiriyor. 2011'de bugün de Mısır devriminin ilk dalgası gelmiş bir dizi gösteri, yürüyüş ve sivil itaatsizlik eylemi, ayaklanmalar, grevler ve hem Kahire hem İskenderiye ve Port Said'de dahil olmak üzere pek çok Mısır'daki şehirde de Çatışmalar, ve Mübarek rejiminin... sonunu getirecektir. Sonradan bunları biliyoruz, hatırlıyoruz. Tarihte bugün olanlarda bunlar. Şimdi bugün de bugün olanlara bakalım. Evet. Dün ve bugün olmakta olan haberlere bakalım. Bir Türkiye'de akla almaz bir anok anakronizma diyeceğim. Yani zaman sapması e, oluyor ve büyük bir netlikle açıklıkla ırkçılığın savunulduğunu parlamentoda bir parlamenterin ağzından duymak insanı irkiltiyor ve daha da e korkuncu bu eksiltiyor daha da korkuncu bu ırkçılığın gerekçesi olarak da bilimsel söylemlerin olduğunu evet. söyleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir Gül Ayman Güler Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz demiş ve çok bu lafların hazmedilmesi ağır gelen pek çok insan olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden de bir milletvekili. Evet Ayman Güler bu sözlerini de Anadil'de savunma yasasının tartışıldığı sırada söylemiş ve sözlerinin bilimsel olduğunu da iddia etmiş. Adıyamam Milletvekili Salih Fırat da Güler'in sözleri üzerine istifa etmiş. Görülen lüzum üzerine milletvekiliğinden istifa ediyorum demiş. Ee, Güler sözlerinin bilimsel olduğunu mu söylemiş. Bilimsel sosyalizmi de duymuştuk çok inandırıcı gelmemekle beraber ama bilimsel faşiz, bilimsel ırkçılık kafını ilk defa duyuyorum ben. Ve şeyi de anlamadım yani. ...Türk ulusu ile Kürt milliyeti eşit olamaz demiş. Hangisi daha büyükmüş? Büyük olanın netleştiğini, netleştiğini bilmiyoruz ama alkışlar gelmiş. MHP ve CHP sıralarından Ayman'a. Sözleri de desteklenmiş bu bilimsel olduğu iddia edilen ırkçılık, ırkçılığa yani, dair söyleme. Türk ulusu Kürt ulusundan daha üstündür anlamına geliyor. Böyle... Bunun bu tarihte bu açıklıkla, açıklıkla söyleniyor olması gerçekten benim işte ana anakronizma diye ifade ettiğim bir durum ama aslında dünyada da yükselen ırkçılığın Türkiye'deki tezahürlerinden de biri olabileceğini de düşünebiliriz. Yani Hitler'in 1945'te sona erdiği sanılıyordu nazizmin ama... Geri dönüş başlıyor aslında çok evet. ilginç. Geçtiğimiz hafta yine CHP sıralarından bir taziye ziyaretine giden milletvekili Dersin milletvekili Hüseyin Naygün'ün partiden ihraç edilmesi taleplerine de iletmiştik bu mikrofonlardan. Şimdi de e, farklı bir durumla karşı karşıya hem CHP hem Türkiye'nin gündemi bir takım istifalar var açıklamalar var istifayı kabul etmediklerini söylüyorlar hadi Milletvekili Salih Fırat'ın fakat bu tabi istifanın tek taraflı bir işlem olduğuna dair kanaatimiz zaten biraz sarsılmıştı ee, Fenerbahçe e, teknik direktörü Aykut Kocaman'ın hem de birden fazla iki defa istifa edip sonra da bunu kabul edilmediği gerekçesiyle geri dönmesiyle Demek ki artık istifa müessesesi ben veriyorum. Buyurun ben ayrılıyorum diyorsun bir yerden. Ama et ettirmiyorlar. Olmaz. Edemezsin. Oğlum mektubu cebine soktu. Peki deklarında. o zaman ben de kusura bakmayın diyorum. Yani e, Türkiye tarihi tarihinde istifa e, yani Guinness Rekorlar Kitabına geçmem ama <gülüyor> Ee, oldukça yüksek sayıda istifa etmiş biri olan çeşitli kuruluşlardan açık radyoya gelene kadar burada istifa edecek yer yok tabi <gülüyor> makam yok maalesef verecek ee, <gülüyor> bunu şaşırtıcı bulduğumu da it, itiraf edeyim ne biçim bir müessese diyelim ama önemli olan zaten istifanın kabulü ya da şusu busu değil doğrudan doğruya Ayman Birgül Ayman Güler'in bu çok net e, suç teşkil eden ayrıca hemen kovuşturma yapılması lazım dokunulmazlığı var ama milletvekilinin sona ermesinden sonra e, bir şekilde yargılanmasını gerektirecek bir durum olduğunda hukukçular da söyleyeceklerdir. Tam olarak ne dediğinden Açık bir bahsedelim bir mi? Açık bir suçtur bu yani. Tam olarak ne dediğinden bir bahsedelim mi? BDP'li Hazreti Kaplan'a cevaben yaptığı bir konuşmada demiş bunu Bir Gülayman. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Birgül Ayman Güler evet. Önceki gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dille savunma tartışılı tasarısı e, ana dille savunmayı düzenleyen tasarı Görüşülürken bu arada kabul edildi Bu e, yasa tasarısı da Bu e, polemik yaşanmış BDP'li hasip kaptana Hitaben Kürt milliyetçiliğini Bana ilericilik ve bağımsızlık Bağımsızlıkçılık diye yutturamazsınız Demiş Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eşdeğerde ...gördüremezsiniz. AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı şey tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de siz sorunu, Türk sorunu yaptınız. Bundan sonra biz savunmadayız. Bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız demişti. Bu da enteresan. <gülüyor> Tabii çeşitli yönleriyle ele alınabilecek bir şey ama bence <gülüyor> buradaki çelişkiler, açmazlar filan... Önemli sayılmaz yani ayrıca saldırgan bir üslup da var savunmadayız deyip aynı anda büyük bir çelişkiyle de bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız deyip meşru müdafaa'yı bir saldırı aracı olarak gören bir anlayış da çok tuhaf. Bir de neden şimdi bunu da düşünmek lazım hazır barış görüşmeleri de bu tip e, müzakerelerde görülmeye başlamışken. Bence bütün saldırına... üzerinde herhangi birinin üzerinde durmayalım sadece bir tek bir. Özünü çekirdeğini çıkaralım ve ortaya atalım. Tükürelim hatta o çekirdeği ortalık yere. Bu açık bir ırkçılıktır ve asla kabul edilemeyecek. Kimse tarafından kabul edilemeyecek. Demokratik bir ülkede, özgürlüklerin korunması gereken bir ülkede ve bu sözlere yer verilemez. Ve bunların mutlaka yargılanması gerekiyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ne demiş? ettik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına karşı izlemiş fakat parti koridorlarında da kim kazanır e, sorusu Onu da geçelim. Işte. Bence politik yönünü de geçelim. Tamamen bir kenara bırakalım ama şeyin sözleri ne de tıpkı bir Gül Ayman Güler'in sözleri gibi bir teşrih masasına yatıralım. Ameliyat masasında teşrih edelim. Kılıçdaroğlu'nun mu? Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ve e, ne dediğine bakalım. Kılıçdaroğlu etnik kimlik üzerinden siyasete karşıyız demiş. Evet. Bu ıı, hiçbir şey ifade etmeyen bir söz. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına parti olarak karşıyız sözü herhangi bir şey ifade bu, etmiyor. Bu Milliyetçi Hareket Partisi de yapı, söyleyebilir. Devlet Bahçeli de söyleyebilir bunu. Evet söyleyebilir. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın başımızın üstünde yeri vardır. Bu da hiçbir şey demek değil. Tamamen Boş, içi boş, amasi ya da retorik sözler bunlar. Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edebileceğimiz bir olay değildir demiş. Şimdi burada son bir, bunun üzerinde durulacak tek şey var. Bizim kabul edebileceğimiz bir olay değildir dediği şeyin aslında ırkçılık olduğunu ve bütün ulusal kurallara göre de yani Türkiye'de hukuk anayasa ve yasalara da aykırı bir nefret suçu olduğunu, bir ırkçılık suçu olduğunu ve bunun mutlaka soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini söylemesi gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nda uluslararası normlara da aykırıdır ırkçılık bu iyi yapılamaz. Ve partiden e, ihracı e, gerekir. E, ama ihracı e, yetmez. Aynı zamanda hakkında soruşturma başlatılması için de bizzat genel başkanın sadece şeyle yetinmemesi gerekir. Bana sorarsan e, yani parti içindeki disiplin meselesinin çok ötesindedir. Doğrudan doğruya bu sözlerinden dolayı Türkiye'de ...ırkçılığın bugünkü... ...bugünkü dünya... şartlarında ırkçılığa... ...asla yer verilme, verilemeyeceğini de... ...söyleyerek karşı çıkması... ...ve soruşturmayı... ...başlatmaları gerek. İşte benim kafamda kalan da tek temel sorunlardan bir tanesi de... ...şimdi e, bu ulusalcı kanattan... ...yani Haluk Koç, Birgül Ayman Güler... ...ve Süheyl Batum'un yaptığı açıklamaların... ...kendi görüşümü... ...yoksa partinin mü olduğu e, sorusu. Hiç fark etmez. Bunlar suçtur edilemez. Tamam bunlar suçtur. Kabul edilemez hiçbir şekilde. İhrac edilmeleri gerekir bana sorarsan. Hem de aynı zamanda da kovuşturma yapılması gerekir. Sadece kürsü dokunulmazlığı olduğu için dokunulmazdı. Şimdi yargılanmazlar ama daha sonra olması gerekir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değildir sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde eşit olmayan bazı Kürt milletvekilleri de var bildiğin evet, kadarıyla işte bu yüzden On, soruyorum bu soruyu da onlar, onlar bu ırkçılık söyleminin doğrudan doğruya muhatabı ve mağduru olan insanlar ne diyecekler bilemiyorum çünkü Bugün, böyle bir söylemin <gülüyor> omuz, yüklerini omuzlarında hissedecekler onlarda bunu hissetmeyenlerden bir tanesi de e, CHP Adıyaman Milletvekili Salih fırattı Salih fırattı danışmanı aracılığıyla istifasını açıkladı ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de bu haberin duyulmasından kısa bir süre sonra Fırat'ın istifasını kabul edilmeyeceğini açıklamış. Yani bir laf ediliyor, bir taş atılıyor ortaya. Yani bunu suç teşkil ettiğini siz de söylediniz. Fakat diğer insanların da aynı şekilde böyle bir yük biniyor omuzlarına. Yani CHP'li olmak, CHP'ye oy vermek gibi. Böyle bir yük de biniyor bu tip insanların omuzlarına. Bir... Doğuş, doğduğu için bir Kürt olarak doğduğu için e, ülkesinin e, vatandaşlığını pasaportunu taşıdığı ülkenin diğer e, daha yüksek sayıdaki milletinden daha aşağıda sayılması gerektiğini duyan insanlar bunlar istifa etmesinden daha doğal ne olabilir? Yani Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eşlerde görem, gö, göremezsiniz gördüremezsiniz bize evet. diyor. Evet, burada Bence var. bunu bu noktada çok... bırakalım ama uluslararası alanda dahi yankıları olabilecek çok önemli evet, bir şey. Aslında çok ufak bir ekleme de yapabiliriz. Bu da gerçekten önemli bir açıklama. Ee, Radikal Gazetesi'ne konuşmuş Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi doşent doktor es, Esra Arsan. 1900'lü yılların başındaki arkaik kavramlar konuşulmaya başlandı diyor Arsan. Günümüz siyaset söylemini o kadar uzak ki bunlar kitap okumuyorlar galiba diye de biraz bu güncellikten güncelleye doğru gelmesine de doğru, talep etmiş. Doğru, dediğim şey de o ama <gülüyor> yükselen bu ırkçı çirkin başını yükselten çirkin kafasını kaldıran ırkçılığa e, kesin olarak bütün demokrasiyi, özgürlükleri temel hakları savunan vatandaşların karşı çıkması şiddetle buna şiddetle dediğim tamamen Deyim öyle o evet. olarak yani kuvvetle karşı çıkılması bununla mücadele edilmesi gerekiyor yoksa çok daha vahim bir noktaya gelir. Onun dışındakiler işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sorunu. Evet, yani Ayman Güler'in e, söylemiyle vücut bulan somutlaşan bu söylemin aslında dünyanın dört bir tarafında da Türkiye'nin de dört bir tarafında yine aynı şekilde tekrardan somutlaşmaya başladığında gözden kaçırmamak gerekiyor galiba. Evet yeni anayasadaki Türklük tanımı nedeniyle ortaya çıkması beklenen parti içi kırılmayı da öne çekti diyor. O onların sorunu de Deniz Zeyrek'in haberi bu da radikalde. Peki bu haberi geçiyoruz. Aslında birinci haber olarak hava havalardan bahsetmek istiyorduk. Geçen gün e Açık Yeşil programında Ümit Çayi'nin de dikkatimizi çektiği çok önemli bir haber. Kuzey Yarı Küre'nin büyük bölümünde kutup soğukları etkisini göstermeye başlamış. Ve önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ama birçok bölgede de sıcaklık çok düşmüş. Eksi yani sıfırın altındaki derecelerde seyrediyor. Ve Şubat sonuna kadar da etkili olabileceği söyleniyor. Jeoloji ve yeryüzü değişimleriyle ilgili bilgiler veren... ...The Extinction Protocol... ...WordPress.com sitesinin... ...haberine göre... ...kutup soğukları... ...Kuzey Kutup Dairesi üzerindeki... ...olağan dışı hava olayları nedeniyle... ...ortaya çıkıyor. İşte bu çok karmaşık... ...bilimsel... ...açıklamaları gerektiren bir şey. Ama... ...daha önceden çeşitli bu konuyla... ...ilgili yazarların da kaleme aldığı... ...makaleler de vardı. İşte bu... Bazı, basınç sistemleriyle ilgili ve iklim dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Ani yani Stratos, stratosferik ısınma olayı olarak nitelendiriliyor bu durum. Bildiğimiz kadarıyla 6 Ocak'ta başladı Kuzey civarında ve ardından Avrupa ve Kuzey Amerika'yı etkisi altına başladı. Kuzey Amerika'da e, tam Türkiye'nin doğusuna, Güneydoğan'a doğusundan gelen e, görüntüler, kar görüntüleri, yani metrelerce uzanan kar görüntülerine eşdeğer fotoğraflar geliyor. İngiltere'de Herkese aynı durum yaşanmıştı birçok uçuş iptal edilmişti Londra'da bu kar yağışı yüzünden ve yavaş yavaş da şiddetlenerek etkisini düşürmeyerek daha e, güney bölgelere de gelmeye başlamış bu ani stratosferik ısınma olayı or sonucunda ortaya çıkan soğuklar. Bakalım Türkiye'de geleceği söyleniyor e, ve Şubat ayının sonuna kadar da bu durumun böyle devam edeceği de başka bir not olarak düşünmüş haberde. Evet pek bir şey yapılıyordu. Esas itibariyle yani oda mı yok artık oda mı küresel ısınmadan kaynaklanıyor diye soranlar da olabilir olmuştur daha önce şimdi bundan sonra da olabilir evet efendim aynen öyle bu da küresel ısınmanın bir sonucu kutup soğukları kuzey yarı kürede milleti donduracak devam edelim bu soğuk buzlu duş etkisi yaratacak haberlerden bir diğerine geçelim. Birgül, Alman, Güler'in ırkçı retoriğine ee, ilave Pınar Selek davasına geçebiliriz şimdi. Yani inanılmaz. Bu, her sabah da bu tarz haberleri okuyor olmak insanda biraz yorgunluk yaratmasa da öfke yaratıyor doğrusu. Ama Pınar Selek davasında böyleydi. Pınar Selek üç defa beraat kararı aldı. Ardından sürekli bu kararlar bozulup ömür boyu hapis cezasına çevrilmeye çalışıldı. Dün de bunun farklı bir örneğini gördük. 3 kez beraat cezası almasına rağmen Pınar Sele'ye ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı muhalefet ettiği için alındı bu karar. Karar çoğunluğuyla, karar oy çoğunluğuyla alındı. Selek de açıklamasını yapmış. Ölüm haberi gibi al, ölüm haberi almış gibiyim. Ama umudumu koruyorum demiş. Pınar Sele'nin arkadaşları da Dün hem mahkeme sırasında hem de mahkemeden çıktıktan sonra... ...kendi kurucusu olduğu Amar dergisinin önünde... ...aynı umudu koruduklarını söylediler. Ve uluslararası büyük yankıları da olmuştu. Strasbourg kendisinin... ...tez yazmakta olduğu, test çalışmalarını yürütmekte olduğu... ...Strasbourg Üniversitesi'nin de... ...katıldığı eylemler de vardı. Uluslararası dayanışma ve destek de alıyordu. Yani... Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına uyarak müebbet hapis cezası veriyor. Yeniden yargılandığı davada mahkeme dosyaya eklenen herhangi bir yeni bilgi ve belge olmamasına rağmen mahkemeden böyle bir karar çıkması e, eskiden olsa şey denirdi kamuoyunda e, şaşkınlıkla karşılandı denirdi. Burada söylem değişiyor şimdi görüyoruz ve kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor artık. Doğan Haber Ajansı'ndan Fatih Yağmur'un haberine göre davanın öğleden önceki bölümünde avukatlar direnme kararından vazgeçilmesi kararının geri alınması yönünde talepte bulunmuş. Yaklaşık bir saat ara avukatların talebini reddettiklerini açıklıyorlar. Sonra da selek ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Daha da absürt. ...durumlar da var... ...yani absürt tiyatronun gerçekten seçkin... ...örneklerinden biriyle karşı karşıyayız... Yalnız pek gülecek halimiz yok... ...bir insan hayatının... ...yani neredeyse... ...bir kuşağın... ...ömrüne sığacak kadar uzun süren bir davada... ...karar oy çokluğuyla alınmış... ...aslında mahkeme başkanı... ...farklı oy kullanmış... 15 yıldır yani neredeyse bir kuşağa yakın bir mahkeme süreci Pınar Selek'te mahkemeden önce zaten bu süreçte neler olduğunu anlamakta kendisinin bile güçlük çektiğini mahkeme sürecinin tam anlamıyla bir Çin işkencesine dönüştüğünü söylüyor. Evet Radikal Gazetesi'ne konuşan Pınar Selek bu karardan sonra da ölüm haberi almış gibi olduğundan bahsediyor. 15 yıldır ilk defa ceza aldım demiş ve hep beraat ettiğini söylüyor. Halkın benim bu şekilde kurban edilmeme izin vermeyeceğini izin vermeyeceklerini biliyorum demiş ama aynı şekilde e, Pınar Selek'in avukatı Müşük Kaya ise kararı temiz edeceğiz. Yargıtay aşamalarından sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Bu kadar tehdit yoluyla alınmıştır. Yargıtay kararı onarsa Interpol'dan yakalama kararı çıkarılır. Pınar Selek yakala, yakalanırsa Türkiye e, iadesini talep edebilir. Yargıtay'dan da sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz." demiş. Bir de e, tut, yakalanması Karar mı çıkmış Evet yakalama kararı da çıkmıştı kendisi hakkında ee, Pınar Seri'nin Avukat babası Alp Selek ise Hukuk skandalıyla bir hukuk skandalıyla Karşı karşıya olduklarını belirterek Avrupa Pınar'ı bu adamlara teslim etmez Demiş Böyle bir durum var Başka muhalif kalıyor evet ve Yani e, Çok <gülüyor> Bundan sonra şimdi Eee yani yakalanması... Değiştiyor. Zaten kendisi yurt dışında... Ee, ama kaçma ihtimali... Var filan gibi laflar var mı? O da olsa... Nereden kaçma? Fransa'dan kaçma mı? Evet yani... Yakalanması ve tutuklanması... Kararı neye dayanıyor? Kaçarsa... Yakalanamazsa... Kaçar diye mi? Yani evet... Evet çok zorlu bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da söyleyelim. Bir de tabii onu uh, her seferinde uh, bütün bu karmaşık, inanılmaz absürtlükteki sürecin karma karışık sürecin deli saçması demeye dilim varmıyor ama en çarpıcı noktası bu insanların öldüğü ...bu bombayla patlamayla terör eylemi sonunda Müebbet hapse mahkum edilmesi de bu sebeple işte. Peki soru şu. Bomba nerede? Kanıt nerede? Bomba nerede? Yani kanıt dediğim işte suç unsurunu oluşturan. Bildiğimiz kadarıyla hukukta, ceza hukukunda. Kanıt ve suç unsuru aranır. Bomba yok. Böyle bir şey çıkmadı. Neyse geçiyorum bunu da şimdilik. Bu da böyle. Onun arkasından da. Sadece e, tanığın ifadelerine dayanarak sanığın ifadelerinin dikkate alarak da e, e, mesela bir başka davaya da kısaca şey yapalım. İskenderun'da iki buçuk yıl önce katolik Kilisesi Anadolu Havarisel Episkopos'u vekili Luigi Padovese'yi öldüren 27 yaşındaki şoför Murat Altun'a 15 yıl hapis cezası veriliyor. Mebet hapishce istemiyle yargılanan Altun'un eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği kanaatiyle 18 yıla yargılanma sürecindeki iyi hali göz önüne önünde bulundurularak da 3 yıl indirimle 15 yıl hapis cezasına indiriliyor, çarptırılmasına. Ağustos'ta da var görebiliyoruz bugün bu haberi neredeyse Padovezler'in kendisi suçlu diyecekler diyor ve çok ilginç ayrıntılar da var. Evet dün bu haberden bahsedebilme şansı bulmuştuk. Biraz önce sorduğunuz bomba nerede sorusuna aynı cevapta burada uygulanabilir. Kanıt nerede? Kanıt olmadan bir insanı cezasını bu şekilde nasıl düşürebiliyorsunuz? Evet sadece verebiliyorsunuz. Sadece e, şey, onun söylediklerini Murat Altın'ın söylediklerini dikkate alıyor mahkeme. Ayrıca cinayet için münferit bir olay değerlendirmesinde de bulunmuş. Bu tabiri de çok iyi biliyoruz. Yani diğerlerinden ayrı bir durum. Mahkeme ayrıca Adana, e, Altun için ruhsal çöküntü geçirdiği ve psikolojik rahatsızlık yaşadığı ifadelerini de kullanmış. Yani katili korumaya yönelik ifadeler de görülüyor. İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar tutanağında. Ve şöyle de bir şey var. 3 Haziran, 2010'da yazlık olarak kullandığı İskenderun'a bağlı Deniz kenarındaki Sultanköy sitesindeki evinde 4 yıllık şoför Murat Altın tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Ve şöyle demiş e, durum işte cinsel ilişki teklifinde bulundu. Psikolojim bozuldu. Ve e, bir anda kendimi kaybettim. Ve bir anda Öldürdüm diyor. Şimdi bir anın nasıl olduğuna da bakıyoruz. Mahkeme tutanaklarından. Evet. Şöyle ayrıntılar var. Yani bir anlık öfkeyle mutfaktan aldığı meyve bıçağını alıp maktulün karın bölgesine bu bıçakla vuruyor. 15 darbe bir anda olan şey. Ve bıçağın Kesici kısmının eğilmesi nedeniyle o bıçağı bırakıp o bir anlık öfkeyle başka bir bıçak daha alıyor. Ve Maktule bu şekilde yeni bıçakla saldırıyor. Evin kaçarken kaçmaya çalışırken evin kapısında yakalıyor ve boğazını kesmek suretiyle yaralanıp ölmesine neden olduğu ifadeleri var. Yani neredeyse Padovese'nin katilini neredeyse aklayacaklardı diye de bir haber var Tabii. bu da bir anlık öfkeyle. Bir anlık öfkeyle oluyor. Tabii Türkiye'nin de susup saldırıların sur, sürdüğü başka Samatya cinayeti davaları var. Onlara da birazdan geçeceğiz. Açık gaste. I Pretender'dan dinledik I got you pay ve ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz galiba samatya olaylarına bir değinmemiz gerekiyor çünkü gündemin en başlıca unsurlarından biri haline yavaş yavaş gelmeye başlıyor Evet Chrissy Pretty Pretender grubunun solisti Chrissy Hynde kendisi de önemli bir aktivisti şarkı neden çaldığımızı da açıklamak evet. için bir ufak ara vereyim Natalie Hynde, Chris Hynde'ın kızı da tıpkı annesi gibi çok önemli bir aktivist olarak full time çevre aktivisti olmuş ve Sussex'te bir Vadi İngiltere'de yok etmeye çalışan yeni şirket gelişmeleri varmış. onun için ağaca çıkıp bütün gelişmeleri durdurmaya çalışan ve hatta kamuoyu önünde de kendisi bulunan fotoğrafları ve Guardian'dan bir haber Natalie Hind buz gibi havada vadiyi kurtarma çalışmalarına devam ediyor Biz de, I got you babe çaldık Pretender'dan annesinden evet evet bu iyi haberi de şöyle verelim arkasından da devam edelim en önemlisi tabii bu Şimdi Korkunç Haberler dizisinden bir diğeri de şeydeki senin de söylediğin gibi işte bu Samatya meselesi var. Yani Samatya'da önce Türkiye susuyor saldırılar sürüyor başlığını atmış bugün Agost gazetesi ve önce Samatya cinayeti karanlıkta kalmasın daha sonra ise Samatya diken üstünde dedik. Sesimizi ne siyasi otorite ne de kamuoyu duydu. Türkiye'nin suskunluğu sürerken bir başka saldırı daha. Bu kez hedefte yine yaşlı bir kadın. Ama bu sefer önemli bir fark var. Tek fark daha doğrusu saldırıya uğrayanın ve olaya tanık olanların teşhis edebileceği zanlı ya da zanlılar var. 80 yaşındaki Sultan Aykar bugün Hürriyet Gazetesi de onu. Önemli bir şekilde yalnız Agosti. Hürriyet gazetesi de ele almış ve hatta ma manşetten da. vermiş. Samatya Alarmı baştan atmış manşetten verdiği habere. İstanbul'un en sakin semtlerinden Samatya'da 4 yaşlı Ermeni kadına peş peşe yapılan Ermeni kadına yapılan peş peşe saldırılar Uluslararası Aförgütü'nün girişimleri ve Ermeni diasporasını gönderdiği mektuplar üzerine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın da yakın takibine alınmış olduğundan bahsediliyor. Ama Türkiye'de de bu olay yakından da takip edilmeye Başlandı. zaten evet. takip ediliyordu ee, yani 80 yaşındaki Sultan Aykar bir başına yaşadığı evine girerken 35 yaşlarında yüzü maskeli simsiyah giyinmiş bir erkeğin saldırısına uğramış ve çıçeş eve sokmaya çalışıyormuş bir hırsızlıkla filan hiç de yani çalınan hiçbir e, madde mal filan da olmuyor bugüne kadar ki e, daha önceki saldırılarda da Çığlıklarını duyan komşularının olay yerine gelmesi üzerine son anda ölümden kurtulduğu belirtiliyor haberlerde. Evet İstanbul Emniyeti de bu maskeli saldırganın ardından görülmesinin ardından verilen eşgal üzerine saldırıları yapan aynı kişi demiş. Yani öyle, Bir, bir öyle kişinin mi? öldürüldüğü üç kişinin yaralandığı saldırının hepsinin aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği söylenmiş emniyet güçleri tarafından. Polis samat ya da önlemlerini arttırmış fakat e, organize de bir iş olabileceğini unutmamak lazım. Yani artık bunun organize bir iş olduğunu gösteren çok sayıda örnek bir arada kanıt birikmeye başladı denebilir. Aykar'ın sol gözü görme yetisini büyük ölçüde yitirmiş durumda hatta merceği kopmak üzereymiş sürekli olarak darbelerden dolayı. E, ayrıca da elmacık kemiği de. Şişmiş, morarmış vaziyette korkunç fotoğrafları da var Sultan Aykar'ın. Olayın görgü tanığı olan iki genç kız da saldırganı olay öncesinde kapının önünde sigara içerken gördüklerini söylemişler. Dahası da var. Olay yerinde bulunan bir otomobilin üzerinde dergi okur gibi yapan iki kişinin de saldırgana gözcülük yaptıkları görgü tanıklarının ifadesinden anlaşılıyor. Yani bütün bu tanıklıklar saldırının organize bir eylem olabileceğini de gösteriyor. Bu da Emre Ertani'nin haberi Agost'tan. Ama önemli bir şey daha var. Bunu da hemen buna ekleyelim. Bir pozitif diyebileceğimiz bir gelişme. Emniyetin yaptığı, bugüne kadar yaptığı açıklamaların da yetersizliği karşısında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Umut Oran çarşamba günü 23 Aralık'ta İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ermenileri hedef alan saldırılara ilişkin yazılı bir soru önergesi vermiş. Şu soruları yönetiyor. Samatya'da yalnız yaşayan 87 yaşındaki TA isimli Ermeni kadın yurttaşımız saldırıya uğradı. İşte tarihini veriyor. Yaklaşıp yumruk atıp boğazını sıkarak ziynet eşyalarını çaldı. TA'nın bir gözünü kaybetmesine yol açan saldırgan kimdir? Yakalandı mı? Bu bir. İki, yine Samatya'da Maritza küçük adlı 85 yaşındaki kadın tek başına yaşadığı evinde 28 Aralık'ta vahşice bıçaklanarak öldürüldü. Evet, darp edildikten sonra vahşice bıçaklanarak yaşamını kaybetmişti. Ziynet eşyalarını alan saldırgan kimdir? Yakalandı mı? Katil. Üç, Aram Uncuyan ilk öğretim okulu bilgisayar öğretmeni İlker Şahin'in yalnız yaşadığı evine iki evinde iki kurşunla öldürüldü ortaya çıktı. Maritza Küçün cinayetinde ufak bir detay daha var. Çıplak halde bulunuyor Maritza Küçük. Ve bedeninde haç şeklinde bir yara izi olduğu söylentileri ortaya çıkmış. Bu cinayet sonrasında da. Evet. Soruya, yazılı soruya devam edersek önerge Bu cinayeti yani Aram İlker Şahin'in... ...bu cinayetini kim, kimler işledi, yakalandılar mı? Dört... İşte Sultan Aykar olayını soruyor 35 baştan aşağı siyah giyinmiş maskeli 35 yaşlarında 40 saçlı bir kişi tarafından darp Bu kaçarak olay yerinden uzaklaşan Saldırgan kimdir yakalandı mı Ve son soru olarak da Son 50 gün içinde Özellikle yalnız yaşayan yaşlı Ermeni kadın yurttaşlarımıza yönelik Ve ikisi cinayetle sonuçlanan Bu saldırılar arasında bir bağ var mıdır Bunlar bireysel midir Örgütlü müdür Soruşturmayı nöbetçi savcılık mı yoksa terörden sorumlu özel yetkili savcılık mı yürütmektedir? Samatya'daki yurttaşlarımızın güven içinde içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için hangi önlemleri aldınız diyor soru. Bu sorunun cevabını İçişleri Bakanı İslam Naim Şahin verdi mi? E, bu haber yok henüz rastlamadık ama zaten bundan sonra cevaplayacak olan. Bakan o değil çünkü bir sonraki habere de bu, bunun üzerinden köprü geçebiliriz belki. Evet. Dörtlü bir kabine değişikliği ceryan etti, gerçekleştirildi Türkiye'de. İdris Naim Şahin gitti, Muammer Güler geldi. Bu Muammer Güler'in ilk olarak Muammer Güler'den de bahsedersek yine Agos gazetesinden devam edelim. Frantnik cinayetinde ihmal olduğu gerekçesiyle yargılanması talep edilen... Ee, Eski İstanbul valisi Muammer Güler İçişleri Bakanı olmuş. Bu sorunun cevabını verecek midir İçişleri Bakanı sıfatıyla vermeyecek midir bilinmez ama başka e, değişiklikler de oldu kabinede. E, Milli Eğitim Bakanlığında Ömer Dinçer gitti yerine Nabi Avcı geldi. Sağlık Bakanlığı olarak da Recep Akdağ giderek yerine Mehmet Müezzin bıraktı ve Kültür ve Turizm Bakanlığında da Ertuğrul Gündüz yerine Ömer Çelik'te olacakmış bu yeni dönemde. Ömer Çelik. Ömer Çelik evet. Evet. Yani... bunun tabii kabinedeki bu revizyonun... ...kiminlerine mesaj verildi diye çeşitli yorumları var. Ama bunun yorumu için henüz... ...bir şey değerlendirme yapmak için erken erken fakat belki e, Muammer Güler yeni içişleri bakın Muammer Güler'den bir önceki haberden de yola çıkarak ufak detaylarda bildirebiliriz. Dink ailesinin avukatları Şubat 2012'de yardım ve yataklık ile kasten adam e, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi e, nedeniyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Muammer Güler ile Osmaniye valisi Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 24 kamu görevlisi hakkında dava açılmasını talep etmişti. Yani e, bu dava açılan insanlardan bir tanesi de şu anda İçişleri Bakanı e, oldu. İdris Nair Müşahin Evet o da bir terfi daha almış oluyor. Dink cinayetinde soruşturması, soruşturulması istenen pek çok sayıda insanın e, özellikle devlet yetkililerinin, kolluk kuvvetlerinin, sorumluların e, terfi an e, güçlendirildiğine ilişkin... ...çok sayıda haber... ...burada geçti bu mikrofonlardan okuduk... ...bu da onlardan birisi olarak... ...çıkıyor... Bu ...önemli bir şey... ...evet Dink davasıyla... ...devam edelim isterseniz... ...bu konuyla da alakalı bir... E, ...Dink cinayetiyle de alakalı bir... ...gelişme var... ...Yargıtay... E, ...gazeteci Hrant Dink'in katilinin bayraklı poz verdiren... ...katiline bayraklı poz verdiren... ...iki polise beraat... ...verdiği bera beraat kararını bozmuş... Ee, o gün Samast yakalandıktan sonra dönemin Samsun terörle mücadele müdür vekili Metin Baltağı ve aynı şubede komiser İbrahim Fırat ile beraber bir fotoğraf çekilmişti. Bu iki isimde görevi kötüye kullanma ve gizlili ihlal suçlamasıyla yargılanmış ve beraat etmişlerdi. Ancak dava Yargıtay'a gitmiş. Yargıtay 4. Dairesi yapılanın suç olduğunu belirterek beraat kararını bozmuş. Polis müdürü ve komiser aynı suçlamayla yeniden mahkeme önüne çıkarılacakmış. Bu da Habertürk'ten. Muharrem Sarıkaya'nın haberi. Evet bu büyük daha büyük çaplı davalarda son derece kuşku uyandıran ve infial yaratan insanda adaletsiz, adalet duygusunu yerle bir eden bazı kararlar çıkıyor. Mesela Pınar Selek davasında özellikle yani inanılmaz şeyler gerçekleşiyor. Ama öte yandan da bazı ya yani selek davasında zaten çoktan sonuçlanmış olan bir davayı yeniden açma yönünde neredeyse organize diyebileceğimiz bir çabaya e, tanık oluyoruz ve davanın da Çin işkencesine dönüştüğünü görüyor. Öte yandan da e, bu e, şimdi senin demin Haber Türk'ten. Değil mi? Okuduğun evet. habere göre de bazı olumlu sayılabilecek bir şey. Çünkü göz göre göre yapılmış bir olayın tamiri gibi. Evet bu organize suçun aslında ufak da olsa bir e, görünür kısmıyla artık gözlü görünür ve televizyonlarda yansımış olan kısmıyla da belki bir yanlışın tekrardan bu yanlıştan dönebilme fırsatı geçiyor. E, hukuk, Türkiye'deki hukuk sisteminin eline yani terörle mücadele şube müdür vekiliyle Komiser, aynı şekilde komseri Samsun'da yakalanan o gün samasla elinde bayrakla beraber yanında gülümseyerek poz vermişlerdi hatırlarsanız. Ve ondan sonra da terfi ettirmişlerdi. Terfi da. ettirmişlerdi. Hakkında açılan davalardan da beraat etmişlerdi. Yani gizliliği ihmal ve görevi kötüye kullanma e, Gizliği, ihlal suçlamalarıyla. Evet. evet. Yeniden yargılanacak olan iki polise 5 yıl kadar hapis cezası alabileceği. Bu iki polisin 5 yıl kadar hapis cezası alabileceği söyleniyor şimdi de. Evet. evet, bu da iyi bir haber. Bu iyi bir haber günün Joe Ender rastlanan iyi haberlerinden biri. Bir diğerini de ben ekleyeyim. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesinde bir vadiye yaptırılacak hidroelektrik santrallere, yani HES'lere karşı düzenlenen eylemlerde jandarma erine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmış 18 yaşındaki Leyla Yalçınkaya o beraat etmiş ilçe jandarma komutanlığında görevli Er Abdullah Teke'ye hakaret etti ileri sürülüyor 2011'de 12 Eylül'de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası geçen hafta yapılan davanın karar duruşmasında da Yeşil gazeteden alalım bu haberi de Terhis olduktan sonra bir suçak karışan ve şimdi Sincan Açık Cezaevinde hükümlü bulunan Abdullah Teke'ye HES eylemi sırasında e, Yalçınkaya'nın hakaret ettiği ileri sürülerek dava açılmıştı. Ama bu söylenen kanıtlanamadığı için sanık Leyla Yalçınkaya bu davadan beraat evet. etmiş. Yani, e, kendisine er, kendisine e, küfredildiğini, hakaret edildiğini söyleyen her hatırlamıyorum demişti. Er Ad, Al Demir aynı gün genç kızın kendisine şerefsizler diye bağırarak hakaret ettiğini ileri sürmüştü. Daha sonra asker sıfatıyla yapıldı mı? Hat, hatırlamadığını ve şikayetçi olmadığını evet. bildirmişti. Avukatta jandarma eri baskı altında kalınca ifade değiştirdi demiş. Üzerindeki baskı kalkınca doğru ifade verdiğini görüyoruz diyor hukukun iyi işlemesi sonucu Leyla Yalçınkaya'nın geçen hafta yapılan duruşmada suçsuz olduğu görülerek beraat ettirdiğini söylemiş avukatı Erzurum Barosu avukatlarından Ercüment Şenol İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mevda Unursa hukuk siyasi davalar bunlar demiş umarım yani başınıza gelecek budur. Mahkeme mahkeme sürünürsünüz diyorlar. Korkutuluyor. Eylemden vazgeçilmesi için çalışılıyor diyor Melda Onur. Umarım kimseye suyunu toprağını savunduğu için ceza verilmez demiş. Evet isterseniz bir başka direniş haberiyle daha devam edelim Leyla'dan sonra. Mersin'de kurulması planlanan bu nükleer santrali, Akku'yu nükleer santraline karşı... Mersinlilerin nükleer karşıtı platform aracılığı topladığı 200 bin, tam 200 bin imza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edilmiş. Ee, ve te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önünde de insanlar buluşup Mersinliler nükleer santral istemiyoruz Nükleere hayır pankartları açarak da ufak bir eylem gerçekleştirmişler. Ve Yeşil Gazete'nin, yine Yeşil Gazete'den alıyoruz bu haberi, ee, Yeşil Gazete'nin ulaştığı platform sözcülerinden Sabahat Aslan'da, bu 200 bin imzanın Mersin halkının hem nükleer enerji santraline hem de santral için yapılan bu hukuksuz chat sürecine karşı e, verdikleri bir imza olduğunu söylemiş. 200 bin imza evet. Evet. Oldukça kayda değer. Bir başka nükleer haberi ise Bulgaristan'dan geliyor. Bulgaristan tarihindeki ilk referanduma bu pazar günü gidecek ve mevzu bahis konuysa nükleer enerji Belene'de e, ülkenin kuzeyinde kurulmak istenen nükleer enerji santralinin... Devamının istenip istenmediği bu soru sorulacak ve insanlar da sandık başında ülkenin kaderini etkileyecek bu nükleer santral ile alakalı bir sonuca ulaşmaya çalışacaklarmış. Evet yani bölge halkına iş bulunacağı gerekçesiyle bölge halkı evet diyecek işsizliği çözüm umuduyla. İşte belediye başkanı söylüyor bunu da nükleer santral gelecek ve burada işsizlik ortadan kalkacak diyor fakat ülke genelinde de bir Nükleer santral karşıtlığı da e, yoğun bir şekilde görülmekte. Çernobil'de en az Türkiye kadar, Bulgaristan'da yoğun bir şekilde hatıralarında taşıyor hala. Bu pazar günü ülke tarihindeki ilk referandum yapılacakmış. İşin garip tarafı bu referandum yapma, bu ilk referandum ardından gelebilecek olan yeni e, referandumlara da işaret edeceğe benzi benziyor. Şimdi sigarayla alakalı olarak. E, ...kapalı alanlarda sigara içilip içilmemesini tartışmak için insanları sandık başına getirmeyi planlıyorlarmış. Evet çünkü parkiler. yasaklamışlar sonra turizm ve otelcilik sektörünün baskılarıyla eski hale getirilsin deniyor. O da bir referandum konusu evet. olacak anlaşılıyor. Ee, bir önemli haber daha çıkmadan birinci saat ve bugün zaten bir saatte tamamlayacağız... E, ...tamamlamadan önce programa önemli bir haberi daha söyleyelim. E, emekli askeri hakim Ümit Kardeş'ın terörizmin finansmanı hakkında bir kanuna e, dikkat çektiği... ...Taraf Gazetesi'nde Dicle Baştürk'ün kendisiyle yaptığı bir mülakat var. E, değerlendiriyor Ümit Kardeş. Diyor ki bir yabancı devletin bir Türkiye vatandaşı veya bir yabancının mal varlığının dondurulmasına ilişkin talebini... ...artık bürokratlardan oluşan bir değerlendirme komisyonu karara bağlayacakmış. Bu ne demek oluyor? Yani yargıç yok, bir hukuki süreç yok, hukuki denetim süreci de yok. Komisyon hukuka aykırı bir karar verebilir ve şöyle bir cümle yeterli olabilecekmiş. Bu geleceğe ilişkin gayet karanlık ifadeleri yani insanın aklına karanlık şeyler getirebiliyor terör örgütüne finansal destek veriyorsun yardımcı oluyorsun denmesi yeterli olacak diye aman bu kanuna dikkat başlıklı bir haber yapılmış gerçekten de böylesine e, hızlı yapılan değişikliklerle geçen kanunların her bakımdan neler getirebileceği açıkça görülüyor ee, endişe verici bir durumun ifadesi bu da. Bunun dışında da iki intihar birden kışladığı da bir intihar haberi var. Bugün çok harika haberler vermeyi başaramadık. Onun için de özür dileriz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde MP5 otomatik tabancayla bunun ne anlamı var bilmiyorum ama veriyorlar haberlerde böyle. CNN Türk'ün haberi bu da. Ee, otomatik tabanca ile kendisini vuran jandarma er Selim Kara ölmüş. Sarıköy ilçesinde de 12 aylık bir er. Nöbet tuttuğu kulübede piyade tüfeğini başına dayayıp tetiğe basmış. Onun durumu da hayati tehlikesi devam ediyormuş. Yani intihar girişimi o. Ama... Sürekli olarak da bu intihar e, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde e, çok sayıda intihar vakasına rastlanmakta olduğu ve hatta bunun artmakta olduğuna dair de haberleri geçen haftalarda ve aylarda okuma fırsatı buluyordu. Evet bu uh, haftanın Ana şey bu. Bir de şey haber verelim. Yurt dışından birkaç tane çok kısa haberle bitirelim işi. İspanya'da genç işsizliğinde rekor kırılmış. %55'e çıkmış. Evet, %55 gibi büyük bir rekor kırılmış. Modern zamanların rekoru olduğundan bahsediliyor. BBC'de bu. %55'lik oran. Evet, yani Haouin -ha gelmesiyle seçimlerden sonra azalacağı işsizliğin. Vadi vardı ama öyle olmamış büyük bir darbe anlamına taşıyor geliyor diyorlar istedik rakamları Başbakan Mariano Hay ve hükümeti için bir de ilginç bir haberde büyük Bigfoot dedikleri büyük yiyecek şirketlerinin yani Coca Cola, Hershey gibi en büyük beslenme uzmanlarını içinde barındıran kuruluşa e, sızmış oldukları bu derin derin şirket sızması olduğuna dair büyük bir rapor çıkmış Common Dreams'ten aldığımız bir haber yani Amerika'nın beslenme uzmanları büyük e, şeyin yiyecek şirketlerinin cebinde mi diye çok ilginç şeyler çıkıyor yani bunun içinde Coca Cola ve Hershey'in yanı sıra mesela PepsiCo, Kraft Foods, Nestle örgütün parçalarını oluşturuyorlar. Sızma yapmışlar ve yüksek fruktoz, mısır şurubu gibi ...lobiciler girmişler. Corn Refiners Association gibi ...lobi gruplarıyla beraber. Amerika'nın bu denetleme şirketinin içine girmişler. Denetleme kuruluşunun. Vardı. Bu da böyle bir durum. Peki. Bu haberle birlikte bitirelim. Açık kaste. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Merhaba. Evet. Can sana soruyorum belki <gülüyor> evet aramızda en gençimiz olarak en enerjik ve en böyle heyecanla bir şeyler söyleyebilirsiniz. Evet sabah iyi bir giriş yaptık neredeyse elimizde hiç iyi haber yok. Gerçi bu hafta biliyorsunuz güzel haberler de vardı. Karakollar Feng Shui felsefesine göre dekore ediliyor gibi evet, mesela. Aynalar kaldırılıyormuş. Karakoldan aynalar kaldırılıyormuş evet. Karakolda ayna var evet. Ondan sonra denemeyecek herhalde ama hani gerçekten hani duyduğum hayattaki en absürt haberlerden bir tanesiydi bu. Nasıl yorumlayacağımı ne diyeceğimi de bilemiyorum. Hani ger ger gerçekliğinde insan şüphe ediyor ama bir yalanlama da gelmedi bildiğim kadarıyla. Yani Türkiye'nin eksiği buydu. Bunun da giderdikten sonra zaten evet. bir sorun da kalmayacak herhalde. Karakollar feng shui şeklinde dekore oluyoruz. Çin işkencesi de daha iyi yapılabilir böylece. Belki. Aynalar kaldırılıyormuş değil mi? Ya Aslında tabii feng shui ciddiye alan için çok detaylı bir dekoratisi ve yani hayat felsefesi. Tamam hiçbir itirazımız yok. Ama tabii yani Türkiye'de karakollar vesaire bu polis Siddeti bu kadar üstüne konuşulmuşken edilmişken yani birdenbire böyle bir şey çıkması. Hani Türkiye'nin modernleşmesi demek böyle bir şey olacaktı. Evet ama artık o zaman terminolojik olarak aynasız diyemeyeceğiz polisleri. Aynasızdır evet yani bu da gitti. <gülüyor> artık evet. evet. Daha doğrusu aynasız demek tam denk düştü. Daha yani doğrusu evet evet. Şimdi aslında aynasız tabiri gündeme geliyor. Doğru. Ben yanlış evet. söyledim. Evet. Evet. Ya şimdi tabii yani Türkiye'de hani e, neresinden işin girmek lazım bilemiyorum. Dün çok karanlık bir gündü yani e, siz de bahsettiniz. Evet, biz de bir, saat, bir saattir yani bu İş, hakikaten... <gülüyor> Hala yaşayan varsa din, din, dinleyenlerden. Aslında onların da Dayan işini de. senle beraber bitirelim. <gülüyor> Hayata sarılabilen. Ya şimdi şöyle bir şey var tabi aslında bunu defalarca gündemeye getirmek lazım. Çünkü mesela Muammer Güler'le onun bakanlığıyla ilgili dün konuşulurken ben çok az değinildiğini duydum. Din ile ilgili şaibelere hakkındaki. Yani sosyal medya bu konuyla tabiri caizse yıkılıyordu belki ama tabi orada belli bir çevre. Zaten bu konuda hassasiyette olanlar bu konuyu kendi aralarında bir anlamda kamuoyunda ilet oluyorlar birbirlerine ama kamuoyu genelinde yani bir ilk yorumlar duyulduğunda ve daha sonra mesela akşam e, kamuoyundaki haberlerde vesaire e, tartışma programlarında bir cümle iki cümleydi belki bu. Halbuki bunun bir olay oluyor olması lazım. Tersine işte bir Mardin'li e, milletvekilli olarak aslında Muammer Güler'in e, Kürt sorunuyla ilgili bir açılıma işaret ettiği ifade dahi ediliyordu. Öyle mi? Hmm. Hiç. Şimdi bu nasıl bir açılım ben bilemedim ee, yani biz e, hatta Bülent Arınç'ın bir lafı vardı Emre Ayse'nin aykırı sorularında ee, Muammer Güler'in bakanlığına itiraz edecek kimse olduğunu düşünmüyorum yani kimse bunu sorgulayamaz yani bu aslında hani e, herhalde Bülent Arınç bu konuda Muammer Güler ile ilgili tartışmalardan bir haber değil. Ee, burada kimse demek ki yani dediği yani, e, itiraz edenleri veya bu konuda hassasiyeti olanları e, Hranting cinayetiyle ilgili kimse sayıyor. Yani kimse değil <gülüyor> onlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, bu tabii tabi çok acıklı bir şey. E, üstü, üstüne üstlük dünyanın sadece işte bu Pınar Selim, muhabbet e, muhabbet e, tabi Darbesinin inmesi değil, Abdülmecit Öztürk ile beraber iki kişi mahkum edildi. Sadece o değil, Uğur Mumcu'nun da dün bu arada zaman aşımına davasının uğradığı gündü. Evet, o da düştü. Artık yani bu 20 yıllık bir iş ve artık bundan sonra yeni bir fail yargılanamayacak. Ee, önemli olan hikaye bu yani işte bu şimdiye kadar suçlanan kişiler yani görünürdeki buzdağın ucu o, yargılanmaya devam edilebilecek bir 10 yıl daha. Fakat bu yıl itibariyle artık e, şey yok yeni e, davaya kişi sokulamıyor. Yani işte aynen işte din cinayetinde olduğu gibi örgütçülük artık Kaçma meselesi değil. Yani bunlar e, Türkiye gündeminde geçen hafta da zaten e, üzerine yavaş yavaş konuştuk diye diyorlar ama dün çok sembolik bir gündü bence bu açıdan. Bütün bunların üst üste geldiği. Evet. Hem o açıdan hem de e, özellikle de belki şeyde e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin e, Birgül Ayman Güler'in de ırkçı, düpedüz açık ırkçı sözleriyle de bu taçlanmış oldu yani bu karanlık haberler bütünü doğrusu Vallahi şimdi şöyle bir şey var yani bilgi Ayman Güler'in geçtiğimiz aylarda elime onun bir profesör olarak mesela gözetmen şeyine, tez hocalığını yaptığı bir tez geçmişti yani bir profesörden bahsediyoruz bir akademisyenden bütün en üst titrileri bu anlamda Türkiye'de var olan almış birinden. E, fakat onun e, bu kadar hani ayrıca ırkçılık, ayrımcılık 101 dersi şeklinde okutulabilecek vaziyette. E, görü alenen, görülmemiş, bir, görülmemiş bir cürette yapılmış bir şey yani kendisinde benim dikkatimi çok çeken sonra yani sadece meclisteki konuşmasında değil çünkü mecliste çok tabii tarih tahrik edilen böyle karşılıklı atışmalarla tansiyonu yükseldiği bir ortam var ertesinde benim için daha da ciddi olan ertesi gün ki aslında e, pişman mısınız veyahut da işte herhangi bir şey hani bir şey düşünce bir retrospektif olarak ne düşünüyorsunuz adeta gibi muhabirlerin sorduğu sorulara çok büyük bir özgüvenli inançla hiç katıksız bir inanç var orada yani bu hani insan da kendi bir sorgular ben ne diyorum acaba bir şey var mı falan vesaire bunların hiç olmadan e, sözlerini yinelemesi ve üstüne üstlük e, açıklama getirmeye çalışırken de hani e, hiçbir kavramdan aslında buna yönelik <gülüyor> hmm. konuya yönelik haberin olmadığını aslında gösteren bir şekilde ve de e, kendisini eleştiren de cehaletli ve kötü niyetli evet, bilimsel olduğunu var, iddia ediyordu kendi e, evet yani düşün. şimdi özür kabahatinden beter gibi bir durum var tabii ortada yani şimdi ne, ne diyelim bilemiyorum sadece küpleri ilgilendiren bir durum da değil yani ortada o kadar vahim bir hal var ki işte akademiden tutun yani demek ki bir profesör Türkiye'de artık hani bu kadar e, okumuş etmiş vesaire görüş, siyasi görüşü her şey olur. aşırı sağ da olabilir ama yani bu kadar inanarak bir takım şeyleri e, iddia ediyorsa bilimsel vesaire değil bu Türkiye hepimiz için çok vayim bir durum yani e, son derece milliyetçi insanlar için de vayim bir durum. Bir bize yani şeyi de Burada önemli belirtmek gerekiyor Benim şahsen Gözümden kaçmış olabilir Kulağımdan gözümden ama Milliyetçi Hareket Partisi gibi çok daha Sağda Cumhuriyet Halk Partisi ile kıyaslanamayacak kadar Sağ kanatta milliyetçi Kanatta yer alan bir partinin Temsilcileri de bu kadar açık Cüretkar bir Şey kullanmışlar mıydı hatırlamıyorum Doğrusu ben Yok onlar dahi Milliyetçi Hareket Partisi dahi e, hiçbir zaman e, bu kadar açık hani Türklerin üstünlüğüne vurgu yapan e, söylemler kullanmıyor. Yani işte, açıkça kullanmıyor. Lider kademesinde işte veyahut da meclis kürsüsünden bunu seslendiren duymuyoruz. Muhakkak ki bu düşünce de olan değil. Yani bunu da dillendiren insanlar da vardır ama kamuoyunda bu kadar meclis kürsüsünden alenyen yansmıyor. E, Bilgül Ayman Güler'in tabi ulus millet vesaire ayrımları e, çok enteresan eğer Türkçe sözü ve TDK'nın bakılırsa zaten ulus ve millet kavramlarının da aynı birbirinin karşılığı olarak verildiği görülebilir. Yani şu an merak eden TDK'ye hemen online olarak da bakabilir ve bunu görecektir. Yani birbirinin zaten arasında eş anlamlı kelimelerden bahsediyoruz. Ama hani bir Fransız gibi belli ki bir, bir şey yapmaya çalışıyor yani bütün hani Türklük her şeyi kapsar Kürklük de onun altında bir şeydir demeye çalışıyor kendince. Fakat bunun o kadar ırkçı bir şekilde yapıyor ki aslında ve yani hani Türklerin üstünlüğünü vurgulayarak yapıyor ki yani aslında Kürt Lüüya olan hıncını sergilemiş oluyor bir anlamda. Evet, yani Cesaret... bu e, ba, bana da e, mahcuzane kanaatim o ki bu açık e, şimdi şimdiye kadar görmüş olduğumuz en açık e, ırkçı e, suçlardan e, biri yani nefret suçlarının ve soruşturma yapılması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde önemli bir sorun var e, Bayağı e, bu. Sorunu çözmek Yok. zorunda şöyle, şöyle bir durum kalacak. da var. Ee, ulusalcılık kanat olarak nitelendirilen kesimden de Süheyl Batun e, açık desteğini ilan etmiş. E, orada birçok kişinin ortak düşüncesine dile getirdi demiş. Yani Süheyl Batun'un o açıklamalarını ben dinledim. E, ve işte e, Doğan Akın ve Murat Sabuncu'nun eski çalışma e, abilerim diyeyim, milliyetten onların programında Skytürk'te. Ve yani hani onlar da bir e, Süheyl dinlerken başları döndü. Çünkü Süheyl o kadar elastikli ve o kadar çevirip döndürüp... Yani olayı herkesin inci boncuk dağıtmaya çalışan bir anlamda... ...hem işte bu konu son derece galeana gelmiş insanlara... ...yani hani nasıl böyle ırkçı bir söylem olabilir gibi... ...hem onlara bir açıklama yapmaya çalışan... ...hem büyük layman sonuna kadar savunan... Bir şey vardı ki yani e, hakikaten dinleyen de bir kafasına darbe yemiş gibi oluyor. Yani <gülüyor> an, anlamlandıramıyor da olayı. Ve orada çok benim dikkatimi çeken bir cümle vardı. Kaba Kürt milliyetçiliği ya yani şimdi kaba Türk milliyetçiliği e, bir kere e, Türkler e, Türk milli, ulusu e, Kürt milliyetinden üstündür lafını ettiğiniz zaman e, bir kere zaten Kürt milliyetçiliği eğer bundan dertliyseniz bunu davet ediyorsunuz diyorsunuz ki e, tersini de söyleyebilirsin hani aynı çarpık ve çubuk söylem'in tersini de o zaman Kürt e, ulusu Türk milletinden e, üstündür demekte de, bunun tersini iddia etmekte de son derece meşrudur. E, bir kere bu bir. İkincisi de e, kaba Türk milliyetçiliği vesaire derken önce Elbatım aslında son derece elitist ve e, kaba böyle hani aşağılayan e, tavrını bir anlamda e, sergiliyordu. Evet kaba Kürt milliyetçiliği. Ders de bu zaten. Kaba Kürt milliyetçiliği sözünde şurada kullanıyordu. Kimse bize kaba Kürt milliyetçilerini solculukla yutturmaya kalkmasın. Hiç kimse kendisinin akıllı bizi aptal zannetmesin diye devam ediyordu açıklamada. Evet çok akıllı. Yani Bilgül Hanım'ın da zaten aşağı yukarı söylemi böyle bir şeydi. Yani buna tam denk düşüyordu bize yutturmakta. Bayağı, çok, çok. Bir de bir de evet. yani meşru savunma hakkı olarak saldırı kavramını da ilk defa gene de çağırıp, Evet e, açıkça bunu söylüyor kadar, evet. Profesör Güler yani şey diyor meşru biz savunmadayız ama artık savunma değil meşru savunma olarak saldırıya geçiyoruz diye o da tarihe geçecek e, tuhaflıkta bir laf doğrusu ama bunun burada kala, kalabilmesi Türkiye'de çok büyük problem yaratır benim kanaatime göre. Yani yüz yani o kadar e, acıklı bir durumdayız ki aslında yani son derece inanarak ve yani kendinden bir haber şekilde söylenmiş. Yani en azından hani Avrupa'da aşırı sağdı e, ırkçıların ırkçı olduğunu farkında olduğu bir söylem var yani hani kim ne olduğunu biliyor. Yani ben ırkçıyım neredeyse diyebilecek gibi. Yani yeni aşırı sağın derdi Avrupa'da da Zaten e, bir anlamda kendinden bir haberlik değil gene. Kendinden haberli olup e, bu e, ırkçılığını ben, ben ırkçı değilim ama şeklinde kapatmaya çalışmak. Oradaki elastikli söylemde böyle bir kurnazlık var. Evet, benim, ya burada bu, burada o yok işte beni de zaten şaşırtan bir bakıma da belki de bu noktaya gelmesinde... ...çok tuhaf bir şey söyleyeceğim şimdiden... ...bir hayır var. Çünkü ilk defa bu kadar... ...açık, seçik bir şekilde... ...suç işleniyor. Ve bundan sonra geri dönüş... ...bunu örtbas etmek mümkün olmayacak. Bu kırılma noktası demiş... ...gazetelerden birinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ırkçılıkla... ...imtihanı diyor Adnan Keskin'in... ...haberi şeyde... ...taraf gazetesinde. Yani bir yol ayrımını... ...belki de zorluyor olabilir. Türkiye açısından... Belki de pozitif bir sonuçta çıkabilir yani. Ee, umarım yani çünkü sadece toplumda da karşılığı var buna şimdi yani bunu düşünmemiz lazım. Aslında e, hani hep derin devlet vesaire deniyor ama Türkiye'de de da bu darbeler tarihinin ve faili meçüller tarihinin bıraktığı korkunç bir enkaz var, bir miras var. Ve toplumda da bunun karşılığı var. Bugün işte Pınar Selek davasından tutun e, yani bizim bahsettiğimiz bir sürü e, soruna ne de damgasına vuran karanlık bir, e, dedirten olaylara aslında bunu bir e, odak veya devlet içindeki bir grup tetikliyor değil. ya Toplumun içinde de bunun karşılığı var. E, artık yani e, bir anlamda e, faili meçhullük toplumun e, bir kısmının genlerine sinmiş bir adaletsizlik. Yani bunu da görmek lazım. E, bu etik bir anlamda ahlaki duruş yoksunluğu aslında bütün olayın yayılmasını sağlıyor Aynı zamanda dün yani bu sadece CHP'ye yönelik bir sorun da değil. Yani bugün meclise baktığımızda sadece bireyler görüyoruz aslında bu duruşu sergilemeyen. Dün mesela gene Bülent Arınç'ın aykırı sorularda ettiği bir laf vardı. Yedi ceddim Türk milliyetçisidir. Ee, gibi bir şey mesela söylem gene yani bunda da sorun var. Ee, Yedici e, Türk Türkçü ve Türk oğlu Türkçü gibi laflar mesela ediliyor olması da çok büyük dert. Hani e, şey e, Bülent Arınç bunu gerçek şey için söylüyor yani hani ben böyleyim ama bir e, e, duruşum bu ama ben aynı zamanda işte Kürt meselesinin çözümünde bilmem ne böyle tavır alıyorum ama bu çözüm değil. Yani 7 e, Cem e, Türkçüdür e, söylemi de dert aslında. Bu da keskin bir söylem. Çok bir... E, AKP sadece daha iyi yönetebiliyor aslında aynı tandansları Valla evet yani ne kadar da bunu sürdürebileceği bu daha iyi yönetmeyi de ayrıca tartışılabilir. Daha iyi yönetebiliyor derken bir anlamda dönüşüp dönüp dolaşıp bir şekilde söylemlerin yani son derece evet, milliyetçi evet. başbakanın ağzından da duyuyoruz söylemleri, tavırları ee, İdris Naim Şahin çok uç bir örneğiydi tabi. Ama e, bir şekilde hani e, yenilir, yutulur bir anlamda e, şeye e, sokula sokuyor yani. AKP bunu nasıl başarıyorsa kamuoyu bir anlamda al, yönetimi diyelim e, ile. Ama CHP'de işte tabi yani Ayman Güler'de gördüğümüz yani hani tabi hiçbir şekilde Aymazlık bilgi Aymazgüler belki demek lazım kendisine <gülüyor> yani üstünden akan bir şekilde yani artık yani bir kavram vardır hukukta prima facie böyle yani ilk bakışta artık şey ortada evet. ayan beyan ortada gibi ama bunun, aynı öyle bir durum evet ama bunun bence muhakkak hesabının sorulması gerekiyor zaten bazı milletvekilleri söylemişler yani Sezgin Tanıkolu başta olmak üzere yani bu söylemler milletvekili bağlar. Konuyla ilgili genel başkanımız toplantı gerekli açıklamaları yapacaktır diye konuşmuş. Yani bu toplumu birbirinden üstün Kürtler ve Türkler olarak ikiye bölen söylemleri yer bulacağı bir parti değiliz diyenler var. Şimdi demin sen sizin şey derken başbakanın söylemlerine de yansıyan taraflar var derken çok ilginç bir şey de Tabi bu nüfus artışını savunan konuşmalarından son yaptığı konuşmaya da dün Halil Berktay yazısında değiniyordu taraf gazetesinde yani özellikle Güneydoğu gibi hassas bölgelerde bütün çoğaltın 5 çocuk yapın 3 çocuk da yetmez diye yani orada da tam bir üstü örtünü işte başka bir örneği var ırkçılığın diye söyleyebiliriz ya şimdi gene işte bu söylemlere dönersek Beşir Atalay'ın mesela bir şey konuşması vardı ve Başbakan'ın bundan birkaç ay önce Beşir Atalay'ın Van'da yaptığı bir konuşma ve Başbakan'ın da gene işte Türkiye'nin güneyinde bir yerlerde yaptığı güneydoğusunda bir yerlerde yaptığı bir konuşmada i̇şte bu Kürt kardeşlerim bu abilik vesaire şeyleri de kavramları da o dönemde çok geçiyordu. Abi aile hukuku Başbakan'ın o tarz söylemleri vardı. Şu ilginç bir şekilde aslında aynı Bilge Ayman Güler gibi orada da hani açıkça adı konmadan Türklüğü bir üst aslında abi diyelim. Kürtli de kardeş, yani küçük kardeş, küçük kardeş her zaman büyük abiye tabii ki saygıdır. Tabio, ceğere milleti e, hakime, büyük. milleti sadıka Meseleleri ya da cemaati hakime. <gülüyor> ve cemaati evet, sadıka. aynen yani bir e, saygının gereğidir hani bu anlamda aile hukukunun Yani büyük abi üstündür yani o tartışılmaz zaten gibi bir durum. Aslında son derece peder şahi ve çok ilginç o söylemler o dönem döndü. Ama işte AKP'de bunlar çok daha perdeli. Çok evet. daha yakalaması güç. Ee, bu anlamda AKP çok daha asri, modern yani. Çoğumuzu yakalamış vaziyette. Çünkü işte diyorum Avrupa'da da aşırı sağda çok perdeli görüyoruz bu tarz açıklamaları. Kimse artık çıkıp da e, bir gün Ayman Güler bu kadar aleni tak diye söylemiyor. Bu açıdan ee, yani Türkiye'de de bir, biz ne yapıyoruz aslında toplumsal bir sorgulama yaratması lazım. Yani AKP'ye de bir anlamda gün doğdu AKP milletvekilleri de bir gün işte e, Mehmet Metin mesela başta olmak üzere açıklamalar yaptılar işte faşist bilmem falan ama ya aslında ya hakikaten e, herkesin bir e, kendini eleştirmesi lazım bu konuda ya yani biz nerede duruyoruz diye çünkü ee, o kadar Kürtlerle ilgili e, sadece Kürtlerle de ilgili değil tabii e, farklı olanla ilgili öyle inanılmaz söylemler e, en demokrat ağızlardan dahi duyuluyor ki hiç farkında olmadan ama yani ayrımcılık o kadar bu anlamda Türkiye'de anlaşılamamış bir şey ki daha önceki bir programda da bahsetmiştik aslında yani hani ırkçılık ayrımcılık 101 bir hani temel ders gibi adeta Türkiye'de bütün temel kavramları en baştan dönüp bir konuşmalıyız. Yani bugün Türkiye'de tartışma programları kamuoyunun önündeki cereyan eden tartışmalara baktığımızda birçok anlış anlı işte akademisyen, profesör ve son derece liberal demokrat isimler olduklarını iddia edenler dahi ayrımcılığın ne olduğundan habersiz veya ırkçılığın i̇şte hiç fark etmeden yapı veriyorlar. Yani ağızlardan böyle öyle kaçı veriyor. Evet, Bu anlamda bir bilgisayar hemen bir şey uyarı çok duyarlı olduğunu Düşünenleri bile. Yani de yani gerçekten hayatımızda ne kadar bu konuda bilinçliyiz. Çok duyarlı. Ne kadar ama bir de başka object yani hukukta Hı -hı. bize de okutulan işte bu objektif sorumluluk gibi ilkelere de analojik olarak başvurabiliriz benzetme kıyas yoluyla. Yani aymazlık ve bu bilinçsizce yapılmış olduğunu e, kesinlikle kabul edebilmekle beraber objektif olarak bunun kabul edilemeyecek bir durumu yarattığını da söylemek lazım. Yani kendisi kim? <gülüyor> yani kendisi de e, sadece bir milletvekili de değil. Kadın örgütlenmesi ve kadın kollarından sorumlu genel başkan yardımcısı görevinde. Yani bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlayacak hatta kadınlar meselesini de bağlayacak kadar önemli. Üstelik de mesela Suriye krizi sırasında da Hafız Esad yönetimine açık destek veren birisi. Cumhuriyet mitinglerinde Kemalist ordu konuşacak diye konuşan da birisi aynı zamanda. Ama en önemlisi bence bu kadın örgütlenmesi ve kadın kollarından sorumlu genel başkan yardımcısı sıfatıyla yani kendisini şey diyor ya işte Sezgin Tanrıkulu milletvekili o da genel başkan yardımcısı. Güler'in söyleminin parti politikalarıyla alakası olmadığını sadece milletvekilini bağladığını söylüyor ama bence bu geçerli olamaz. Yani kesin olarak bir karar verme aşamasına gelmiş olması lazım Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü Böylesine bir kadın kollarından vesaire çok önemli bir konudan sorumlu genel başkan yardımcısı görevinde olan bir insanın mutlaka bu hesabı verilmesi hatta soruşturma açılması gerektiğini düşünüyorum hakkında. Valla işte bu kırmızı çizgiler aslında artık belirleniyor olmalı. Bir ahlaki e, duruş bu açısından vesaire. E, bu kırmızı çizgiler oluyor olmalı. Kırmızı çizgi bizim hayatımızda çok negatif bir şekilde girdi de hani bir anlamda e, toplumda da bir e, o anlamda e, etik standart oluyor olması lazım. E, kırmızı çizgi diye bir şeyden meşru olarak bahsedeceksek. Yoksa işte devletin o kadar... E, işte o çizgiler var ki işte pınar selek davası bunun bir örneğidir mesela yani nice. niye pınar selek bugün mahkum olabiliyor işte devletin kırmızı çizgisinin geçtiği bant eline bastığı için ee, o yüzden hani bu, bu, bu anlamda toplumun genelinde işte ve siyasette de bu çizgilerin artık çok iyi bir şekilde standartların konuyu olması lazım çünkü e, geriye kalan sonuçta müthiş bir enkaz oluyor yani Galatasaray'ın işte üniversitenin yanasından. E, yanmasına dikkat çekersek işte binalar da faaliyete meçhul kalıyor artık ne oldu belli değil mesela orada ee, bütün topluma aslında bütün hayatımıza e, sirayet eden e, içine sinen e, bir e, enkazı devraldık Türkiye'de aslında e, ve e, bu anlamda ne barışa gitmek kolay ne toplumsal olarak e, rahat edebilmek herhangi bir konuda e, kolay işte adalet e, Yüksüsinin yerleşiyor olması lazım ve bunun için müthiş bir mücadele veriyor olması lazım bütün vicdan sahiplerinin siyasi görüşüne olursa olsun hangi partiden olursa olsun vesaire bu, bu anlamda kimse birbirini e, karalıyor hiçbir siyasi çizgi veya işte şu parti bu parti vesaire olayı değil e, tamamen insanlar üzerinden vicdani bir bakış açısı geliştir buna göre bir e, savaş veriyor olmak lazım. Evet. Savaş zamanın olumlu bir şey değil ama bir, burada da bir, bir anlamda o kızgının öfkenin belki getirdiği bir güç var. Bu, bunu da hepimizin kullanıyor olması lazım bence. Evet yani bu çok hakikaten vahim bir duruma. Yani sadece ana, anakronik olmakla kalmıyor. Yani bir yandan kafatası ölçme aletlerini yeniden biz de depolardan çıkarıp, Devlet malzeme ofisi depolarından kiralayarak burada insanların kafatasını ölçmeye de başlayabiliriz tabii bu şekilde. Ama bu şaka kaldırır bir nokta olmaktan çıkmış vaziyette ve eğer bir önümüzdeki dönemlerde maazallah ekonomik bakımdan bir gerileme ve ekonomik problemlerin artması gibi bir durumla karşılaşırsak bu söylemlerin Tam bir çatışma ortamına kaosa sürüklemesinin çok muhtemel olduğunu da insan düşünmeden edemiyordur. Son iki şey dikkat çek çekmek istiyorum. Yani bu e, sadece kırkların e ilgili bir mesele değil. Bütün aslında ötekiler yani veya beğenmediğiniz veyahut da e, kendinize ters düşen bulduğunuz insanlara yönelik bir şey. Yani bir Gül e, Aymaz e, Güler, Güler Hanımın şimdi şeyini e, sadece bize aydırması gereken. Toplum olarak bizi bir şey var. Dünya değerler araştırmasında işte Türkiye'de toplumun yüzde seksen eşcinsel bir komşu istemiyor. Ondan sonra yüzde 64'ün nikahsız çiftlere komşu olarak asla diyor. Yani bu o listeye bakıldığında aslında tabii hani Kürtler olarak sorulmamış ama sorulsa herhalde çok da olumlu bir cevap alınmayacak. E, Görüldüğü gibi işte. toplumun yüzde işte e, gene na e, yakını e, Hristiyan komşu istemiyor. Mesela yani bu kadar e, aslında e, farklılığı kabul edemeyen bir toplumun içindeyiz. Bu yüzden aslında bu e, hepinizi bir uyarı olmalı. Evet. Neredeyiz bu konuda? Ne yapıyoruz? Çok e, aslında ...belki bir, bir alarm zili gibi diyelim... ...bütün siyaset için... ...o yüzden kimse işte CHP'de bilmem neydi... ...şuydu buydu parti martı olayı değil bu... Evet, ...bu evet. bir insanlık vicdan... ...sorumluluk Temel hali olarak... Etik ...herkesi düşünürtmeli... ...aynen öyle... ...peki bitirdik... Peki. <gülüyor> ...çok teşekkür ederiz... Görüşmek ...ben teşekkür üzere. ederim... ...görüşmek üzere... ...seyyare...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 Alp Ulagayla Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bu Lance Armstrong'un büyük opera Winfrey şeyinde radyosunda, televizyonunda, şovunda yaptığı açıklamalara. Bir yer bıraktığımız yere bir iki ilaveyle devam edecek olursak ilginç bir demokrasi havada ilginç bir söyleşi çıktı takip etmeye çalıştığımız Dev Zair'in önemli bir yazar spor yazarı olarak takip ediyoruz da Nation dergisinden ayrıca da Edge of Sports Radyosu varmış onun kendi show'u da bilmiyordum ben yani meslektaşımız da oluyor Onunla yapılmış çok enteresan bazı şeyler söylediği bir söyleşi vardı. Özellikle şeyin Lance Armstrong'un büyük işte yardımsever, kanserle mücadele eden bir tarafları ve ekip çalışmasına önem veren bir kimliği vesairenin yanı sıra bayağı ciddi bir mafya lideri gibi çalıştığına ilişkin de epey kanıt olduğunu söyleyen bir konuşmaydı. Yani Tony Sopranos'u diyor, şey, bisiklet dünyasının demiş. Yani o Sopranolar neydi? Dizinin adı? Sopranolar, evet, evet Sopranolar. Sopranolar. Orada Tony e, Sopranoya benzetmiş ve mesela konuşmanın kendisinde Oprah Winfrey'in sorduğu sorulara açıkça bullying yaptığını yani insanları e, zorbalıkla susturduğunu kendi kullanmış zorbalık kelimesinde bullying diyerek ve önüne çıkan herkesi silmek için inanılmaz hukuk davaları açtığını, hatta insanları mahvetmeye yönelik önüne çıktıkları için mahvetmeye yönelik pek çok araç kullandığını ve insanların şöhretlerini karaladığını, insanların iflas ettirmeye çalıştığını açık açık söylemiş. Çok ilginç aslında hatta masözü mü diyor hatırlamıyorum diyor Masöz tabii evet. ki de bu hikayenin ortaya çıkmasında kilit isimlerden ikisi kadınlar biri eski takım arkadaşının karısı bir de birisi de eski takım masözü İrlandalı. Şimdi tabii bu Amerikan doping ajansının gerekçeli kararı çıktıktan sonra bir sürü röportaj vardı yani yıllar içinde çektiği sıkıntıları anlattı bu kadınlar. Bu da bu Düzenin bir parçası Lance Armstrong tabi e, şey, yani Sportif başarıya geliş hikayesiyle Herkesi etkilemişti Çünkü ortada Kanserden hatta Kanserin ileri aşamasından kurtulmuş Tekrar şampiyon olmuş bir e, insan hikayesi var Yani nerede olursa olsun etkileyici bir hikaye Böyle bir hikayenin üzerine kurduğu için Şeyini Eee imajını e, diğer alanlardan neredeyse bir yeni dokunmazlık kazandı. Dokunmak isteyenleri de işte kendi e, şeyiyle tehditkar eee üslubuyla savuşturdu bir şekilde. Evet, buradaki, bu yılak. Evet, yani yıla bu opera şovunda iki sözlerindeki cüret insanın hakikaten kanını donduracak kadar ileri derecede. Yani masözü müydü Finlandiya soruyor opera dava ettin mi diyor. E, vallahi biliyor musun ...samimi söyleyeyim... ...hatırlamıyorum diyor... ...yani bir insanın hayatını tamamen mahvedecek... ...olanakları da var... ...zengin tabi avukatlarla filan... ...ve hatırlamıyorum diyor... ...ondan sonra da e, gerçeği söylediğini de itiraf etmiş... ...Masöz'ün... ...yani söyledikleri doğruydu diyor bu işte... ...doping meselesinde filan... ...gene de dava etmiş mesela... Ve şimdi Dave Zirin diyor ki bu söylemiş, e, bisiklet sporu e, bazı sporlardan farklı, beysboldakinden falan çok farklı diyordu. Son derece federe, e, federel bir yapıya sahip yani Lance Armstrong sadece yıldız bir bisikletçi değil takımın e, tartışma götürmez patronu durumunda. Kim alınıyor işe kim kovuluyor tamamen kendi karar veriyor. Ve bütün bağlamı kendi belirleyecek durumda ve büyük bir sosyal güç iktidar sahibiydi diğer bisikletçiler için üzerinde diyor. Ve o yüzden de işte e, mesela e, şey diyor e, bayağı açıklama itiraf kabul edilmeli ve hakkında davalar da açılmalı diyor. Çünkü e, diğer kendi takımındaki mesela diğer bisikletçileri de Yalan yere şehadet etmek Gibi bir suçlamayla da suçladığı Ortaya çıkıyor diyor Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum Lance Armstrong bu arada da Bayağı Bisikletçilerin organize olmaları Örgütlenmelerine sendikal Faaliyetlerde bulunmalarına Derneklerini sendikalarını kurmalarına Ömür boyu Mücadele etmiş ve Bayağı patron yalnız, işveren yanlısı bir tavrıyla çok ortaya çıkmış yani tam büyük bir yalancı e, olmasının yanı sıra tamamen etik bir de e, emek düşmanı filan bir kimlikle de ortaya çıkıyor. Çok <gülüyor> ilginç yani. yani Devzayar'ın e, spora böyle de hem daha soldan hem de daha vidanlı bakan e, Ender spor yazı alanından biri. Yani HB'de de pek tabii o, o tip bir spor yazarı herhalde fazla yoktur. Yok, Belki evet. lokal üzeyde vardır ama hani bizim bildiğimiz daha yaygın e, medyada hani daha çok klasik spor ezanları var. Yani sorunlara elbette değinildi ama e, işin endüstriyel çerçevesinden çok çıkmayan spor ezanları. Zahir'in farklı bende de 2-3 kitabı var. Hani etnik spordaki etnik ayrımcılık, siyahların durumu, diğer azınların durumu üzerine çok e, bir sürü yazısı var. Ee, Armstrong konusunda da önemli noktaları değinmiş. Armstrong hakikaten 1998'den sonra biz e, takım elemanı olmanın yanı sıra aynı zamanda takımın yöneticisi, işte sponsor bulanı e, bir nevi patronu gibi ya, tırı, evet. sponsoru da kendi getirdiği için hani maaşlar da onun üzerinden geçiyor ee, ve bir hani, e, onun içinde bulunduğu takımlar herhalde bir Öyle profesyonel takımda 25 civarı bisikletçi oluyor. Demek ki kalan 24 kişi zaten o seçiyordur. Yani onun istemediği birisi takımda zaten yer alamaz. Ee, ya da yer alıyorsa bile ayrılmak zorunda kalabilir. Ee, bu hani önemli maaştan mahrum kalmak daha kötü takıma gitmek şeklinde olabilir. Bir sürü bu doping soruşturmasını ifade veren bir sürü sporcu zaten eski onun takım arkadaşıydı yıllar içinde. Sonra Hani ayrılan kendi yolunu seçenler de var ama e, hani bu tavırlardan rahatsız olup e, ayrılmak zorunda kalanlar da var elbette e, e, yıllar içinde e, ve bu e, Oprah Winfrey'nin programında e, yaptığı iki yaptığı itiraflardan iki, iki gün yayınlanan itiraflardan sonra yani bazı yorumlarda şöyle hani geçen hafta biraz konuşmuştuk bunu yapmasının sebebi hani iftali iflastan ve şeyden e, hapis cezasından kurtulmak için hani bu itirafları yaptı Sorumlu, hem sorumluluğu kısmen paylaştırıyor işte e, bir olayı genelleştirme var yani bisiklette zaten bu iş var ben de yaptım evet doğru olabilir hani bisiklet dünyasının e, içine bulandığı bir şey doping e, bir Armstrong yapmıyor ama hani işin daha kötü kısmı belki bu sindirme politikası olsa gerek işte Masözler, takımda diğer çalışanlar, diğer bisikletçiler e, hatta bazı yarışlarda e, şeyleri de ciddi etkiliyordu. yani e, Rakipleri de mesela Armstrong hakkında konuşan e, demeç veren bisikletçilerin etap kazanmasını engelliyordu. Birkaç kere e, bisikletçilerin başına geldi. Bilhassa peşinde takılıyor. Hiç o etapta e, şey olarak kendi stratejik konum açısından gerekmediği halde mesela sırf gıcık oldu rakibinin kazanmasını engellemek için peşine takılıyor ya da adam taktırtıyor peşine. Hmm. Onun için işte David Zairinde zaten Tony Soprano'su bisiklet dünyasının diye adlandırmış. Tam bir mafya babası tarzında hem para hem şöhret olarak büyük gücünü kullanarak insanların hayatını mahvediyor ve mahvettiğini e, hatırlamıyorum bile diyebilecek kadar da kayıtsız bir tavır içinde yani hayret doğrusu e, şu ilginç mesela şimdi e, e, belli sponsorlar eski takımı davalar açıyorlar şimdi hani bizi kandırdın yıllar içinde şu kadar para ödemiştik e, herhalde 99'dan e, 2004'de mi e, yani takımının herhalde 5-6 yıl sponsorluğunu yapan US Postal yani ABD Posta İdaresi aslında evet. bir bildiğim kadarıyla bir e, kamu kuruluşu ya da yarı kamu mudur. Evet. US Postal. çalışan o, sayısı tamam, böyle o, rekor seviyede olan herhalde ABD'nin en büyük şeylerinden biri. Ee, en çok kişi istihdam eden kurumlarından biri. Yıllar yılı sponsor oydu O zaman eleştiri vardı zaten. Yani ABD Posta şirketinin görevi şey midir? Basketbol takımının sponsoru olmak mıdır diye. Onlar 30 milyon dolarlık dava açmaya çalış, hazırlanıyorlarmış. Armstrong şey demiş, o yıllarda 30 milyon dediniz ama karşılığında görünürlükten e, işte 100 milyon dolar mı kazandınız? Bir meblağ söylemiş, bir yani hesap yaptığı yapmış. Mevla görünürlüğünden 100 milyon dolarlık şey kazandınız ve para kazandınız. Şeklinde bir savunma yapmaya <gülüyor> hazırlanıyorlarmış. E, bakalım ne kadarını. Evet, bunu, bunu, bunu söyleyen insan işte EPO denilen yasaklı maddelerden tut, kan dopingi kan nakilleri ve diğer testosteron, kortizon ya da insan büyüme hormonu gibi maddeleri bolca kullandığını itiraf eden bir adamdan bahsediyoruz ya, halbuki mesela İstanbul'a gelseydi o yıllarda mısır, mısır çaresinde ona bir karışım yapsaydık şöyle <gülüyor> evet ya hiçbirine abi. gerek olmayacaktı <gülüyor> tamamen öyle. Vallahi şaşırtıcı yani. Evet. Yani dünyanın gelmekte olduğu noktada yani ve bu adam yargılanmıyor değil mi? Bütün bunlardan sonra bir yargı yok sadece madalyalarının geri alınması. işte bir takım da davalar yani mali açıdan yapılan, açılan davalar var ama Evet ceza onlar da şey Geliyor ama biz hani ceza davası Evet onu sor. Açılacak mı bu konuda bir yani şeylerden bu Süreç içinden mağdur olan kişilerden şikayet mı hatırlamıyorum. İşte Times gazetesi ve yazarı David Walsh kaybettikleri parayı geri almak için davatçılar ama yine, yine parasal bir durum söz konusu. Yani kamu davasını gerektirecek çok büyük bir hukuk uzmanlığımız yok ama açıkça kamu davasını gerektirecek ve ceza davalarını gerektirecek birçok unsur göze çarpıyor. Kader kurbanı adamcağız. Evet Mecbur kalmış yapmaya <gülüyor> Zavallı bir daha hastaydı e Yani bir de o kısım var aslında ee, Kanserden Kanserin öyle iler kurtulduktan sonra e, Tekrar Yıllar yılı böyle bir e, Yasaklı madde Körü müyüreyim artık e, Şey uygulamak da e, Garip yani evet o konuda aslında konuşuluyor ve çok önemli bir soru daha soruyor Amy Goodman yani bu steroidlerin kullanılan steroidlerin kanserden testis kanseriydi ona ilişkin bir bağ var mıydı diye soruyor Amy Goodman yani kanserden iyileşmesinde de bu steroidlerin doping maddelerinin rolü var mıydı çok ilginç bir şey belki de kanser olmasına daha önceden de yol açmış olabileceği de dahil pek çok tıbbi soru da var diye cevap vermişti Evza Çünkü evet, Daha evet, yani önceden çünkü başlıyor. Şey yani saklı maddelerin doping maddelerinin kullanımının böyle sorunlara yol açabileceğine dair şeyler var. Evet. Yan etkilerine dair. Bunlar normal değil çünkü insan vücudunun ki hani sporcu vücudunun normal işlemediğini düşünsek bile kaldırabileceği şeyler değil hele uzun süreçlerde yani Armstrong için 6-7 yıldan bahsediyoruz 3-5 aydan da değil ve bir sürü maddede maddeden o Olur, ayrı bir tıbbi inceleme konusu. Evet, doktorların sorumluluğu da ayrı bir cezayı soruşturma konusu olabilir. Onay bu konuda yardımcı olan. Neyse çok kapsamlı bir olay ve bir çeşit mikrokosmos diye de bakabiliriz. Yani sadece bir spor olayı değil dünyanın içinde bulunmuş olduğu şu noktayı da belirlemesi açısından ilginç bir örnek olay yani. Armstrong olayı. Zehirli konuşanlar şimdi tek tek tespit ettiriyormuş <gülüyor> Türkiye, açık radio ya falan diye <gülüyor> Texas'tan gelecek buraya. Bazılar diyor bu basacak. E sen bu e, arada da Bush ailesiyle de yakınlı olduğunu söylüyordun Texas'ta. Evet, olarak, e, zaten Austinli, e, Lance Armstrong, e, oğul George Bush'la yakın arkadaş, kampanyasını destekliyordu bildiğim kadarıyla. Bayat anıtları var. Ee, yani hala sürüyor mu ilişkiniz de bilmiyorum ama başkanlık döneminde öyleydi. Armstrong'un da şey yıllarıydı. Zirve yıllarıydı. Yani Oğulmuş'un başkanlık yılları Armstrong'un da şampiyonluk yılına denk geliyor. Armstrong'u başkan seçelim Amerika'ya. nasıl olabilir iyi olur yani. Önce bir val Texas valisi. Evet tabii oradan yolu açık olabilir. Nobel'e kadar gidebilir. <gülüyor> Nobel Barış Ödülü evet. Peki e, bir de e, biraz da diğer sportif haberlerden konuşalım kalan 5-6 dakikamız içinde. Evet bir e, tenise bakalım. Avustralya için sonuna geldik. Hmm. Yılın ilk kadınlarda e, kadınlardaki finalist belli. Erkeklerde bir finalist belli. Merakla beklenen bir yarı final maçı bugün oynanacak Andy Murray ile Roger Federer arasında Novak Djokovic Dünyanın bir numarası ve Geçen iki yıl bu turnuvayı kazanan isim Çok rahat bir yarı final maçıyla Finale yükseldi İspanyol ferileri Sadece dört ayın vererek yendi Ve bir buçuk saat süren bir maç Bu turnuvada zaman zaman Dört saat beş saat süren maçlarla kıyaslandığında Maç bile sayılmaz Şaşırtıcı bir rahatlıkla Finale yükseldi <gülüyor> Kim gelirse gelsin karşısında favori olacak ...Jokovic reform durumu. Şimdi Murray-Federer maçı şu açıdan ilginç. Andy Mark Jokovic 25 yaşındalar yani. Mayıs'ta sanıyorum 26 olacak Bir hafta araları var doğum tarihlerinin bir hafta arası var. Ha, tamamen yaşıtlar yani. Evet yani hafta farkıyla Jokoviç büyük galiba ve... ...hani gözüken o ki... ...Nadal'ın da olmadığı ortamda... ...bu iki isim... ...yavaş yavaş hakimiyetlerini kuruyorlar... ...yani 2005 ile... ...2010 arası... ...mesela bir... ...Federal Nadal... ...şeyi vardı... ...ikilisi vardı... Yani ...Jokovic giriyordu arada baskısı giriyordu ama... O ...ikisinin müthiş bir rekabeti, hakimiyeti... ...biri biz, biri iki numara dünyalarla değişiyorlar... ...biri olan garası, öbür bin kazanıyor... Şimdi bu hakimiyetin en azından bu sezon ve gelecek bir sezon için Murray Djokovic ikilisinin kurup kurmayacağı bir şey bu turnuva bir gösterge yani Murray bir kez daha Federer'i yenerse burada e, geçen yıl e, olimpiyat finalinde e, perişan etmişti ve şey yürüyeceğiz yani artık ya, Federer hala iyi ama bu iki isimle baş edemiyor. E, bir şey olacak yanıt olacak. O bakımdan bugünkü yarı final maçı Bekmeyin Ona bir sinyal olacak Kadınlarda ise Aslında Mareşar Opoma müthiş gidiyor turnuvada Ama onu beklendiği istikrarsızlığını yaptı Yarı finalde Nali Çinli Nali'yi karşısında Hiç varlık gösteremediği Hiç basit hatalarla Elendi Nali Avutlar'da bir kez daha finalde Rakibi de Victoria Zarenko olacak Dünyanın bir numarası ee, geçen yılda bu turnuvayı kazanmıştı zaten o da yani geçen yıllık şampiyonların tekrarını görebiliriz Jokovic ile Azarenka kazanırsa bir de e, son olarak belki şu İngiltere'deki e, ilginç olaya değinmek lazım çarşamba akşamı lig kupasında rövanş maçı vardı Swansea ile Chelsea arasında maçın sonlarında işte Chelsea e, rövanşta skorup değiştirip finale yükselmeye çalışırken yani şey bir komik ve yani saçma sapan bir olay oldu maçın sonlarında ee, Svensiz işte biraz oyun soğutuyor zaman geçirmeye çalışıyor top kenara çıkıyor Galatasaray takımının top topu işte topu vermemek için topun üzerine yatıyor <gülüyor> sağ ee, ondan sonra Chelsea'nin Bechikol oyuncusu azalda topu almaya çalışıyor çekiştiriyor çek, çocuğu itmeye çalışıyor yani topu çekmeye çalışıyor falan olmuyor en son sanki böyle çaktırmayacakmış gibi bir tane tekme patlatıyor çocuğa, çocuğa. topu almak için ee, sonra... topu alıyor ama tabi ortalık karışıyor bu sefer <gülüyor> <Koş. gülüyor> e, taç atışı yapılabilir çocuğu e, sağlığı iyi mi top toplayan çocuğu. İyi yani şey yapacak bir tekme değil ama ondan çok şey çok çirkin bir hareket Maç sonrası özür dedim falan demiş. Tabii hakem oyundan attı. Evet. Ee, eden azarı ee, birincisi. Ee, seyircinin müthiş tepkisi, Süren tepkisi. Herhalde orada bir ceza gelecek. Federasyon tarafı muhtemelen herhalde 5-6 maçtan az ceza gelmez diye düşünüyorum. Bu hareketi tabii şey de var. Yani orada ha hakem hangi pozisyonunu nasıl e pozisyonu izliyordu bilmiyorum. Orada işte bir ufak müdahale lazım yani. Maçın sonları gelmiş. Chelsea gol atmak için uğraşıyor. E, top toplayıp topun üzerine yatmış. Hani, bu da hakikaten futbolun işte biz, futbolun bugünkü ortamında e, komik kaçacak bir olay. Yani bu şeyin mi? Altıncı e, hüküme mahalle maçı mı yani? Biz topun üzerine yatsın beklesin. <gülüyor> öyle bir şey değil ee, herhalde ona da muhtemelen top toplatmazlar bir daha o çocuğa. galibiyetin <gülüyor> üstüne <gülüyor> yatmak terimi demek ki böylece somutlar evet, hakikaten öyle <gülüyor> bir Chelsea'nin elendi oyuncuyu kaybetti e, hedef oldular e, şeyin haftanın şey olaylarından bir konuşulan olaylarından biriydi Ay, ilginç, evet. peki bitiriyoruz o zaman çok teşekkür ederiz Hafta görüşmek Haftaya üzere görüşmek. E, bir Amerika'dan böyle bisiklet falan yararlarsa beni tanımadınız tamam Pradyo'da, tamam alakam yok Okeydir. <gülüyor> <gülüyor> iyi yayınlar Alpulagayla Spor Alpulagayla Spor Evet bu çok yoğun haftayız çok yoğun bir günün Sonunu da bu şekilde açık gazeteyi kapatma fırsatı bulabiliyoruz. Hem dünyadan hem de Türkiye'den sayısız, acayip, absürt, trajik, dramatik ve kısmen de komik haberlerle geçirdik. Soğuk dalgası da geliyor. Haberiniz olsun. Ve biz sıcak bir müzikle de çıkalım diyoruz. Antonio Carlos Jobin ya da Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobin öyle okunuyor. Ee, 1927 doğumlu, bugün doğmuş 27'de ve 1994'te hayata veda etmiş çok önemli bir e, besteci şarkı yazarı aynı zamanda şarkıcı piyanist, gitarist ve bossanova denen stilin hala gündemde dünya müzik gündemindeki yerini korumakta olduğu söylenebilecek bossanova stilinin de yarat, başlıca yaratıcısı yaratıcılarından biri belki de en önemlisi şarkılarını da bestelerini de e, sayısız müzisyen e, söyledi. Hem Brezilya içinde hem de uluslararası alanda. Bunlardan en önemlilerinden biri de çalanlardan biri Stan Gats'ti. Amerika'da ve dünyada müthiş aygınlık kazanmasına yol açtı. Stan de bu şeyi. Şimdi zaten e, Stan Gatts yorumuyla e, dinleyeceğiz. So Dansu so samba. Samba böyle dans ediliyor işte diye. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Só so dança samba, só so samba. João Gilberto vai, vai, vai, da... vai, vai, I just heard your Só danço samba, só danço samba. Vai. Só dança samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Já dancei, até demais. Mas não sei, me cansei do Calipso o tia tia tia Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai.